Dünya Mirası Adalar Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay, Fahri Aral ve Gündüz Masal Merhabalar, Açık Radyo'da Dünya Mirası Adalar programındayız. Ben Programcılardan Derya Tolgay, teknik masada da Selahattin Çolak var. Ona da teşekkür ediyoruz ve her zamanki gibi destekçilerimize. Şimdi bir zamanlar İstanbul mahallelerinde hayat nasıl şekilleniyordu diye sorsak, aklımıza ilk edebiyat hayatı boyunca ardında 41 roman, 9 öykü, 4 oyun ve yüzlerce gazete yazısıyla bizlere büyük bir miras bırakan Hüseyin Rahmi Gürpınar geliyor. 8 Mart'ta Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın ölüm günüydü. Bugün biz de Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın romanlarının yayını hazırlayan Can Yayınları editörü, yazar Mustafa Çevikdoğan'ı konuk olarak arlıyoruz. Mustafa Bey, merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş Teşekkür ederim siz nasılsınız? Ben deyim çok teşekkürler bana bu e, kendi bilgilerinizi yolladığınıza şöyle bir göz attığımda sonra hı hı. dedim ki vav kutlarım gerçekten genç yaşta başlamışsınız yayıncılığa keza çok erken bir yaşta da editör olmuşsunuz e, ve ben şimdi bu kısacık bilgilerinizi dinleyicilerle paylaşayım önce. Onlar da belki de aynı yorumu yapacaklar. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinden mezun olduktan sonra 2005'te yayıncılık sektörüne girdiniz. 2013'te editör olarak çalışmaya başladınız. Can Yayınları'nda 2018'den beri yönetici editör olarak görev yapmaktasınız. İki de e, kitabınız var. Yani öykü <gülüyor> kitabınız var. Temiz Kağıdı ve Geçecek Zaman. Gerçekten sevdalı bir yayıncısınız. <gülüyor> Sağ olun. <gülüyor> Şimdi Mustafa Bey bizimle görseller de paylaştı. Ben de onları sosyal medya hesaplarımızda paylaştım. Oradan ulaşabilirsiniz. Çünkü hem konularımızda bir haber gidecek hem de belki görmediğiniz şimdiye kadar görseller de olabilir. Bu nedenle teşekkür ederiz tekrar size Mustafa Bey. Ben teşekkür ederim. Ben size sözü bırakmadan önce bir izninizle ee, basında çokça yer alan bir konuyu Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın 110 yaşındaki bu tarihi köşkünün müze olması ile ilgili e, çok fazla haber oldu. O nedenle köşkün bugünkü durumunu, bugüne kadar e, süre gelen süreci, kronolojik olarak şöyle bir kısacık vermek istiyorum. Belki dinleyicilerimiz de biliyordur, neredeyse 80 e, seneyi bulan bir süre ve müze olmayı bekleyen bir Hüseyin Rahmi Gürpınar evi var ve başına gelenler gerçekten godoyu beklerken <gülüyor> tiyatro oyunu kadar absürt. Şimdi şöyle, şimdi Hüseyin Rahmi Gürpınar 1911'de yayınlanan Şıp Sevdi romanından kazandığı parayla Heybeliğin en tepesinde bir arsayı alıyor ve üç katlı ahşap bir ev yaptırmaya başlıyor. Ee, ve bu süre içerisinde yani 1944'te ölümüne değindi ee, bu evi kullanıyor 30 sene boyunca sonra ev mirasçılara kalıyor mirasçıları tarafından daha sonra vakıflara satılıyor 1964 yılında il özel idaresine veriliyor 1983 yılında kütüphane ve müze amaçlı kullanılmak üzere kültür ve turizm bakanlığı devrediliyor 1987 yılında Kültür evi olarak e, kullanılması koşuluyla da Adalar Belediyesine tahsis ediliyor. 1996 yılına gelindiğinde Topkapı Sarayı Müzesi Müdürlüğünün Gürpınar'ın evinin müze olarak düzenlenmedi ve herhangi bir çalışmanın başlatılmadığı yönündeki raporundan sonra da Kültür Bakanlığı Adalar Belediyesinden tahsis alıyor. Bu sırada da Kaymakamlık işe el koyuyor. 1996'da adaya Kaymakam olarak atanan Mustafa Farsakoğlu ise Belediye ve bakanlıkta işbirliği yaparak evin 2000'de restore edilip müzeye dönüşmesini sağlıyor. Lakin bütün bu süreç boyunca yazarın işte bu piyanosu, bisikleti, kemanı, yağlı boyaları, antikaları, kıymetli birçok eşyası kayboluyor. Yapı 2013'te bu kez il özel idaresinden İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne geçiyor. Belediye 2017'de restorasyon ihalesi açıyor. 2017'de tekrar vakıflar genel müdürlüğüne geçiyor. 2019'da ise tapu devri yapılarak e, yapı vakıflar ikinci bölge müdürlüğüne geçiyor. O gün bugündür vakıflar ikinci bölge müdürlüğünde evin restorasyonu konusunda bir ses seda çıkmıyor. E, vakıflar sorulara da bu ana kadar bir dönüş yapmıyor. Ve köy senelerdir kapalı. hayli <gülüyor> ilginç. Evet. Ee, ve ben sözü daha fazla uzatmadan e, size bırakayım Hüseyin Rahmiye ve size bırakayım sözü. Teşekkür ederim. Bu e, evin başına gelenler aslında e, bir Türkçelik, birçok e, farklı olayla karşımıza çıkan bir mesele. E, sanırım yani dünya tarihindeki en büyük miraslardan birisi e, maalesef ben miraslı toplumlardan bir tanesine denk geldi. E, pek e, bu işi beceremiyoruz aslında. Her defasında benzer hikayeler duyuyoruz bütün yazarlarda, bütün e, tarihi eserlerde bir e, ilgisizlik var. İlgilenen insanlar hep var. Ne var? Bu konuda da var, çok fazla. Ama e, her defasında duvarda karşılaşıyoruz ve çözüme ulaşmak, bir sonuç almak gerçekten e, çok çok çok zor oluyor. Hı hı. Size de emekleriniz için çok teşekkür ederim bu konuda. Ben Herkesin, venden, yani, e, özür dilerim, yerel e, elinden geleni yapmaya çalışıyor. Herkes o anlamda haklısınız hı. ama bakalım. Gerçekten yani garip bir durum. Yani e, bir ev var, bir çözüm ulaşması lazım. Değeri belli, tartışmaya açık bir mesele değil. Fakat olmuyor da olmuyor, birçok konuda olduğu gibi. Ben neden bu evin önemli olduğunu ya da e, Hüseyin Rahmi'nin neden önemli olduğunu anlatmak istiyorum biraz. Tabii ki e, benim anlatmama da çok ihtiyacı yok. Birçok e, dinleyicide çok iyi biliyor Hüseyin Rahmi'yi tamala. Çünkü edebiyatımızda en çok okunan yazarlardan biri. Hala da e, mülümün üzerinden şu kadar e, 1944'dan beri. Bu kadar uzun zaman geçmiş olmasına rağmen hala hala çok çok okunan, çok fazla okunan, günümüz yazarlarından çok daha fazla okunan bir yazar, hepimizin evinde de mutlaka, yani 50 tane kitap varsa da evi, bir tane Resul Rahmi vardır. kararlarında vardı. Birçok kitapla da e, birçok önemli başyapıtıyla da gerçekten e, de uzun süre konuşulmuş, hala da konuşulan bir yazar. Önce biraz hayatından bahsetmek istiyorum. 1864'te doğuyor e, Hüseyin Rahmi, adalı değil. Ayaspaşa'da doğuyor. Bir paşa çocuğu aslında, doğduğunda paşa değil obası ama öldüğünde paşa e, annesini çok, yani çok küçük yaşta kaybediyor Hüseyin Ahmet 3-4 yaşında bunu da şeyde e, e, benim vakti zamanında hazırladığım Nimet nasıl şimdi bir romanı vardı İlk dönem romanlarından diyebiliriz. Onun girişinde annesine uzun ve çok çok içli çok hoş bir ithaf vardır. E, orada anlatıyor. Hayal meyal hatırladığını söylüyor. Belki hiç hatırladım da, o da kendi hayalinde Kurdu bunu çünkü 3-4 yaşında e, kaybediyor annesini. 22 yaşındayken ölüyor e, anne. Daha sonra çok kısa bir süre Girit hikayesi var. Babasının e, memuriyeti dolayısıyla. Sonrasında Fatih'e, İstanbul Fatih'e dönüyor. Çocukluğu orada geçiyor, anneannesinin yanında. Şimdi burası... Önce üvey anne evet. bir şeysi var galiba değil mi? Oradan evet. mı sonra geçiyor? E, evet, çok kısa Hı. ama sonra anneannede kalıyor. Ve bu kısım çok önemli çünkü bütün çocukluğu, ilk gençliğini aşağı yukarı e, Fatih'te, e, Fatih mahallelerinde geçiyor anneanneyle beraber. Ve o evin kaldığı konağın e, bütün anılarını biz onun bütün romanlarında görüyoruz aslında. Hı -hı. Uzun süre işte o bütün romanlarında şey vardır Hüseyin Rahman, e, Taş Kasap, e, Et Yemez, efendim, Cerrah Paşa, Laleli. Hani taş Kasap Ektirmez bugün e, Vatan Caddesi, Millet Caddesi ile beraber tarihe karıştı. Ama eskiden aralarında mahalleler vardı tabii. E, e, bu tür e, suriçi, bu bölgelerde geçer zaten bütün hikayeleri. Ve çok fazla işte e, bu libahane cadıdan hatırlayacağız. Çok fazla e, peri hikayeleri, cadı hikayeleri, e, eskilerin tandırnamelikleri hikayeler hmm. bunlar. Hiçbir gerçekliği olmayan fakat... Dinleyeni kendine bağlı. Bunları dinleyerek büyüyor. Bütün çocukluğu boyunca işte yaşlı kadınlardan hikayeler dinliyor. Sokağa dinliyor vesaire. Sonrasında bir eğitim hayatı başlıyor fakat çok zayıf bir yeri biri. 15 yaşında yaklaşık okuldan alıyorlar. Ve daha da okula girmiyor. Zaten 18 yaşından küçüklerin alınmadığı bir ülkeye 14 yaşında giriyor. 15'inde de e, sağlık sorunları nedeniyle okuldan alıyorlar ve tek kendi çalışmaya başlıyor. Fransızca öğreniyor, oturduğu yerde yazılar yazıyor, çevreler yapıyor, oyun yazıyor, 14-15'ler. Ee, ama bunların hepsi de maalesef işte Büyük Fatih yangınlarında yok oluyor. Bunun kaderi sanırım Suyir Ahmet'in bıraktığı her şeyin yok olması, talan edilmesi. Kader evet. biraz Türkiye'ye dair galiba. <gülüyor> evet, evet. Maalesef. Kişi üzerinden. Ee, Şeyde e, Amir Tatlı tanışması hikayesi var. Öncesinde en büyük tabii entelektüelleri Muallim Naci ve şey, e, Beşik Fuat Hüseyin Rahmi'nin yayınlanan birkaç yazısını görüp gazete yazılarını e, övüyorlar, çok fazla övüyorlar e, Hüseyin Rahmi'yi. E tabii çok seviniyor. Sonrasında ama tabii o dönemin en büyük yazarı Ahmet Nihat Efendi e, ona e, gazeteye şık romanını gönderiyor. İlk romanı zaten Hüseyin Amir yayınlanan Ahmet Tod gazetede ilan ediyor. Diyor ki böyle bir dosya geldi bize. Bunun yazarı kimse çıksın gelsin. Bir görüşelim. Bugün böyle şeyler yok tabii. Hüseyin Rahmi de gidiyor. Ahmet Tod'u buluyor. Bu bakıyor sen misin Hüseyin Çey? Çık yazarını yazan. Evet diyor. Yalan söyleme çocuğum diyor. Yani senin ağzın su kokuyor. Bu usta işi bir roman. İşte babam mı yazdı, hocam mı yazdı, kim yazdıysa o gelsin diyor. Hüseyin Ahmet içleniyor, ağabeyiyor. E, sonrasında <gülüyor> eski ediyor Ahmet Adı Tamam tamam inandım diyor ve e, üzerinde biraz çalıştıktan sonra Rosy'i tefrika ediyorlar. Daha sonra da kitap olarak basılıyor ve kitabın sonunda Ahmet Adı Efendi aslında yazıyor sonunda. Eritörlük çalışması yapıyor yani kitapta. Sonrasında gazetecilik hayatı başlıyor ve Fransızcadan çevirdilerle, çeşitli yazılarla e, gazeteleri beslemeye başlıyor. Fakat devlet idaresi İstidat 2. E, bu Hüseyin Rahmet birlikte Ahmet Rasim, e, bu iki parlak genç ve aynı koldan Ahmet Hüttat Efendi damarından ilerleyen, bu damarın sonradan kuruduğunu düşünüyorum ben. E, i̇ki genç, e, saray tarafından yazıya devam etmeden istenmediği iki genç oluyor. Ee, ve gaziden ayrılmak zorunda kalıyorlar. Memuriyet hayatı başlıyor. Suriye'deki Türkler yine İstanbul'da e, yani Suriye'de yalı bey olmuş, yaşamaya devam ediyor. Sonrasında e, zoraki bir memuriyet yine cevizi yapıyor bolca. E, Mücütiyetten sonra yani e, mutlak eğitim bitiminin hemen ardından istifa ediyor. O derece bugün o derece Suriye Türk işini istifa ediyor ve. Ee, yine yazmaya başlıyor. Fakat bu arada e, bir e, şey e, Şıp Sevdi romanının yayınlanması hikayesi var gazetede. Bu da yine öncesinde Alafranga ismiyle yayınlanıyor. Ama e, tabii o zaman sansür çok fazla ve hiç aklınıza gelmeyecek kelimeler sansüre takılabiliyor. Aynı dertten da önemli bir tüm Halit Siyah da bunlardan bir tanesi. Kırık Hayatlar Hı. romanı da aynı şekilde yarım kalıyor. E, haşerat kelimesi geçtiği için e, Çiftsevli'de buradan hafiyeleri kastediyor. Dolayısıyla sarayı kastediyor. Diyerek romanı engelli olan Hüseyin de bırakıyor. Ondan sonra hiçbir şey yazmıyor uzun bir süre. Meşrutiyet ilan edilir edilmez de e, romanı devam ediyor. Ve çok e, hani bugün de böyle büyük e, e, transfer ücretleri veriliyor ya yazarlar, dünya Belki bugünkünden bile katkat kat fazla e, 700 dolar, e, dolar diyorum, 700 altın Hı. Lira karşılığında şık sevdiği Teprika ediyor. Bu çok büyük bir para gerçekten. Hebei'de aldaki köfte. Bununla alıyor herhalde. Bu parayla yapılır. Evet. evet. Zaten Hüseyin Ali için hep e, Türkiye'de en çok kazanan yazarı derler. Bilemiyorum da, evet. Fakat e, yaptığı her işte gerçekten çok iyi e, paralar aldığını. Okuyorum e, 300'er 400'er evet. lira her teflikatı. Bu gazetede yayınlanma parası daha sonra kitap olarak basıldığında da yine ayrıca kazanıyor tabii. E, ama bu e, Heybeliada'daki köşkte işte 1911-12 olması lazım. Evet. 12, bu arada şeyi de söylemek isterim söylemedim çünkü mezarı da Heybeliada'da ve evet, Ahmet evet. Rasim'in mezarına çok çok yakınlar <gülüyor> <gibi> birlikte <gülüyor> ve ben böyle notlara baktığımda böyle 37 sayılık bir mizah dergisi çıkarmışlar birlikte evet. e, boğaz ve evet. Güllabi e, herhalde birlikte epey eğleniyorlardır diye düşündüm bana böyle bakınca şu anda da <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> siz, <gülüyor> siz devam edin e, ama e, hani şey, e, bittiyse? <gülüyor> e, ufak, bir kısmen daha şey yapayım. E, sonrasında Heybeli Adı'nın hikayeyatı başlıyor. Bu arada Heybeli Adı'ya taşınması da Hüseyin Ali'nin aslında doktor tavsiyesi. Yine hmm. e, zayıf bünyesinden dolayı hani adanın havasının iyi geleceğini söylüyorlar. O da adaya taşınıyor. Fakat e, tabii çok karıştırılan yani, bir şey var. Hani müzevi hayat yaşadığı düşüncesi İstanbul'dan hiçbir zaman kopmuyor. Ve Edirmiyat tartışmalarında da her zaman... Ee, en çok konuşulan isimlerden bir tanesi, belki en çok konuşulan isim oluyor. Ee, sürekli polemiklerde, e, hakkında açılan davalar yazıklarından dolayı, e, resmi bir da, adli bir dava olmasa da gazetelerde işte çok fazla eleştirilmiş çıkması, çok da kaldıran biri de değilmiş zaten. Ve hepsini cevap yetiştirmeye çalışması. Bunu sürekli e, edebiyat ortamında biraz izinle tutuyor anlaşılan. Ama ömrünün sonuna kadar da dostu Hulusi Bey'le birlikte adada yaşıyor. 1944'de orada ölüyor. Arada bir de dönemi var tabi. Fakat bu da biraz enteresan. 30'larda olması lazım. 36 galiba. Kütahya miyet seçiliyor. Ama İstanbul'dan çıkmadığı için ikinci seferde seçilemiyor. Çünkü ne Kütahya ne Ankara'ya gidiyor hep ee, ve, ve e, ikinci e, seçimde onu seçmiyorlar, başkasını seçiyor. Evet. Peki demin e, çok güzel anlattınız. İşte bu e, Fatih, işte Aksaray filan hmm. e, yani bayağı bir sanki İstanbul ansiklopedisi bırakmış arkasından evet, bugünkü evet. araştırmacılar Vax'a yani yemekten tutun işte temizliğin nasıl yapıldığına komşuluğun nasıl olduğuna hmm. hastalanınca tedavilere işte mekanlara mahallelere e, peki e, yani şimdi Ahmet Rasim, Said Faik, Abasıyanık hepsi adalı yazarlar. Hmm. Evet romanlarından bir tanesi de adaları anlatıyor. Yani sadece bir tanesinde adalar var demiştiniz. Değil mi? Ee, yani ağırlıklı olarak düşünürsek evet benim aklıma sadece Sevda Peşim'de romanı geliyor. Adalar'da bütün hikayenin adalarla geçtiği <gülüyor> bir hikaye Evet. Olarak. Evet. Ee, orada var mı bize aktarmak istediğiniz? Gerçi çok da fazla vaktimiz yok ama yine de <gülüyor> adalarla ilgili... <gülüyor> e Şöyle o çok, e, gerçekten çok iyi bir roman, bugün içinde çok iyi bir roman ve e, bilinen romanlarının aksine e, kurgusu ve karakterlerin işlenmesidir. Bana hep daha ustaça gelmiştir o roman ve sevda peşinin romanının. Orada adada yaşayan iki, e, hatırlay hatırlayabildiğim kadarıyla anlatacağım, e, iki gerçevi çiftin e, hikayesi ve aldatma hikayesi. Çünkü... E, Rızaları alınmadan evlendirilen çocuklar bunlar. Çocuk yaşta neredeyse özellikle kadınlar. Ve bir tanesinin intiharı bunun üzerine de gelişen olaylar anlatılıyor. Sanırım HVY adalıyordu. İhsas olayları ilişkiler. Fakat fırtına olduğu için cesedin sürüklenmesi hikayesi vesaire Burgaz'la sürekli bir iletişim kurmaları gerekiyordu. Ada isimlerinde de yanılıyor olabilir bu arada. Çok uzun zaman kitabı okuyordu. Ee, ve iletişim kurulmuyorlar. Çünkü arada e, telefon hattı yok. Önce e, İstanbul'a ulaşmaları gerekiyor. Bir, bir adadan İstanbul'a arıyorlar. İstanbul'dan Burgaz aranıyor. E, sonra Burgaz cevap veriyor İstanbul'a. İstanbul cevabı diğer adaya iletiyor. E, böyle o zamanlı şartlarında böyle bir durum var. Ve e, ada arasında da geçemiyorlar. Hava çok kötü olduğu için. Hiçbir kıyıkçı e, onları almıyor. Bu da hikaye biraz daha girişleştiren e, evet. bir notifti. Evet. Ee, bir sorum daha olacak size Hı -hı. gazeteci yazar Refik Ahmet Sevengil'in e, bir şeysi var e, oradan bir notu var Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın için hayatı hatıraları çalışmasında yazarın bu evde ihtiyar ve dul yengesi Aliye Hanım Hı -hı. işte Aliye Hanım'ın e, kızı evet, Saf evet. Fer Hanım yarım asırlık arkadaşı onun emekli Miralay Hulusi Bey ki e, evinin de en üst katında e, çatıda e, Miralay Hulusi Bey'in odası vardır evet. ve orada işte bu müstesna el işleri, oyaları e, muazzam göz nuruyla e, işlenmiş bir bence gerçekte miras. E, ben görenlerden biriydim şanslılardan gerçekten. Kokusunun bütün eşyalarına sindiği dönemde gezebilme şansına ulaştım gerçekten. İşte orada pek çoğu kadınlarla dolu bir evde yaşadığı içinde yani nakış işlemeyi, dantel örmeyi, yemek yapmayı, müziği filan estetiği ve derin böyle bir sevgi beslemeye öğrenmiştir diyor. Eserlerinde de kadınların ruh hallerini böyle olumlu ve olumsuz yönleriyle yansıtmada çok rahatlıkla yazabilmiştir diyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Ee, kesinlikle öyle. Bunun üzerine e, daha fazlasını koyabiliriz. E, gerçek bir kadın hakları savunucusu Hüseyin Rahmi. Ve bunu e, hani bugün de bu çok deniliyor. Tabii ki iyi niyetli deniyor insanlar. Özellikle erkek yazarlar. E, öyle olduğunu düşünmek istiyorum. Fakat e, hani bazen zoraki olduğu, zorlama yapmacık olduğu e, metinlerden çıkıyor. Çünkü o kadar da iyi anlamıyor aslında. Sadece ezber bilgiler üzerinden bir kadın hakları nasıl soyunlu insanlar. Erkek yazarlar. Bu Hüseyin Rahmi'de bu o kadar doğal gelişiyor ki gerçekten hani bir şey ispatlamak zorunda değil. Daha güzeli ilk dönem yazdıklarından en son yazdıklarına kadar hepsinde mutlaka bu konuyu işliyor. Bir şekilde temas ediyor. İşte kulüklüğünüz altında bir başta e, o kadar açık bir şey vardır ki yani kadının hakkı savunumu, kadınların eve kapatılması üzerine o dönemin şartı neyse onun üzerinden her defasında sözünü esirgeyemeden ama gerçekten doğal bir şekilde hissederek bunu yazmıştır. Karakterlerinin, kadın karakterlerinin güçlüğünü zaten hiç artık söylemeye bile gerek yok. Refik Ahmet'in de söylediği gibi. Hı hı. Bütün konaktaki hanımlardan, sokaktaki hanımlar herhalde bütün kadınları farklı farklı dünyalardan çok çok orijinal bir şekilde yansıtmayı başarmış bir yazar gerçekten. Evet fakat burada şöyle bir yanılgıya da düşebiliyoruz. Bugün elimize alıp okuduğumuz zaman bugünkü kadın haklarıyla yan yana getirdiğimizde belki biraz hayal kırıklığı da yaşayabiliriz ama bunu o zamanki o dönemin zamanın akışına göre galiba bizim de algılamamız gerekiyor böyle çok da yargılamadan bir şeyi oraya buraya koymadan önce onu atlıyoruz sanırım çoğu zaman. Tabi tabii ama bunu da göz alarak söylüyorum. Yine bazı hikayelerimde ve Birkaç romanında, ya bugünün de fazlası, bugün bile kolay kolay söylenmeyecek şeyler söylüyor. Ya bu, bu, bu yüzden bu kadar şey, hani net konuştum. Birçok yerde, işte mesela eski yazarlarda hep vardır. Ee, kadınların makyaj yapmasına hoşlanmazlar. Ee, bu, bunlara dair çok fazla şey var. İşte boyal, boyanmış, gelmiş falan gibi ifadeler kullanırlar. <gülüyor> bunlara da tamiriksel atıyoruz. Fakat genel olarak eve hapsolan kadın, kafesinden sokağa gözleyen kadın, zorla evlendirilen kadın. Hı. Bu konuda artık şey, yani her zaman söyleyeceğimiz evet. şey tabii ki evet. belli. Bu, bu da Hı. Hüseyin Arna'da her zaman bu konuda tavrını net bir şekilde koymuş. Bu yüzden çok güzel bir Peki ben size çok teşekkür ediyorum. Bir de bir iki şeyde paylaşmak istiyorum. Heybeliada'da yaşayan Türkçe öğretmeni Nihan Aydar, Change.org'da Heybeliada Hüseyin Rahmi Gülpünan'ın müze olarak açılsın başlıklı bir imza kampanyası başlattı. 7000 bin imzaya ulaştı şu anda. Buradan dinleyicilerden de destek olsun diyelim. Ayrıca 6 Mart'ta da Heybeli Adı Halk Kütüphanesi Koruma Derneği'nin öncülüğünde Gürpınar'ı anmak için onun bu 30 yılını geçirdiği müzeye dönüştürülemeyen evinin yeniden açılması için bir e, birliktelik e, oldu. Ve bunu bisikletli bir eylem haline getirdiler. Çünkü o dönem tek bisikleti olan kişi Hüseyin Rahmi Gürpınar'mış. Evet. E, bunu da böyle belirtelim. Sanırım programımızın da sonuna geldik. Son eklemek istediğiniz bir şey var mıydı acaba? Çok teşekkür ediyorum bu için. Gerçekten çok kıymetli bir hazine var orada ve umarım bir kez zamanında sizin de bir sonuç alırız. Biz çok teşekkür ederiz. Evet, Can Yayınları Editörü yazar Mustafa Çevikdoğan'a bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bir de küçük duyurumuz olacak. 31 Mart Perşembe günü saat 2'de Orman Yüksek Mühendisi Cihan Erdönmez dostumuz ile birlikte biz 2 senedir Büyükada, Heybeliada, Burgaz ve Kınalıada ormanlarında keşifler gerçekleştiriyoruz. Çünkü adalar bildiğiniz gibi oldukça yangın ve diğer ekosistem konusunda hassas, kırılgan ve Türkiye'de sivil doğa koruma mücadelesi, valide bağ korusu örneği ve adalar doğasının korunması başlıklı bir sohbet olacak bu. E, yüksek kahvede büyük adada aynı zamanda dünya mirası adalar Facebook sayfasından da canlı olarak yayınlanacak. Zaten bu e, şeyi e, süreyi ve afişleri ben de paylaşırım takip ederseniz ve e, adaların korunması e, oldukça güçleşen her gün bu e, Neler yapabiliriz birlikte bakarsak ve Valide Bağ Korusu ekosistem tabanlı yönetim planı çalışmalarından adalara dönük ne çıkarabiliriz de birlikte masaya koyabilirsek ne güzel olur. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Adalar hepimizin.